Tek göz Charlie, Kuzey Amerika Kızak Köpeği yarışmasına iki kere katılan, ancak sonuç elde edemeyen, hayvanları eziyet eden kötü bir insandır. Yarışmaya üçüncü kez katılmak için kendine bir köpek ararken yetişkin bir avcı köpeği olan Kavi'yi fark eder. Onun iyi bir köpek olabileceğini düşünerek onu satın alır ve yetiştirmeye başlar. Kanılarında haklıdır çünkü Kavi günden güne daha cesur ve daha güçlü oluyordur. Kavi'yi hiç merhamet göstermeyen Charlie, Kavi'yi adeta durdurulamaz bir köpek haline getirmiştir. Charlie'nin dediği olmuş Kavik yaşmayı kazanmıştır. Kavik'i satın almak isteyen Hunter köpeği satın alarak uçağındaki bir kafese koymuş doğrudan Bakırkent'e doğru yola çıkmıştır. Bir süre sonra uçak düşmüştür ve Kavik kanlar içinde kalmıştır. Kafesin içinde aç ve susuz bir halde ecelini beklemeye başlamıştır. Tam o sırada tuzak kurarak hayvan avlayıp geçimini sağlayan 15 yaşındaki MD tuzaklarını kontrol etmek için dışarı çıkmıştır. Tuzakların kontrol ederken kafası fark etmiş ve Kavi'yi doğrudan eve götürmeye başlamıştır. Babasına durumu anlatan Endi, yakınlarda bir veteriner olmadığı için doktoru komşusu Valkur'a götüreceğini söylemiştir. Valkur evdeydi ve Kavi'ye yardım edemeyeceğini söylemiştir. Endi çok fazla ısrar edince, Volfur Kavi'yi muayene etmeye koyulmuştur. Kavik artık kolaylıkla yemek yiyebiliyor ve yürüyebiliyordu. Kavik Endi'lerin evinde sevgiyle bakılıyordu. Daha öncesinde maruz kaldığı o küfür ve tokatları artık unutmuştu. Günden güne Endi ve Kevin bağları güçleniyordu. Endi avdan geldiği bir gün Kavi'nin Hunter tarafından geri alındığını ve çoktan yalı çıktığını öğrenmiştir. Kevin tekrardan acıması hayatına geri döndürmüştür. Sahibi tarafından her gün egzersiz yaptırılıp koşturuluyordu. Ancak Kevin cesurluğunu kaybetmiştir. Küçük bir sokak köpeğinden bile korkuyordur. Kavik bir gün açıklık bularak Hunter'ın evinden kaçmıştır ve sokaklarda gezinmeye başlamıştır. Marta Kavik'i fark ederek onu sahiplenmeye çalışmıştır. Ancak devlet Kavik'i yakalayıp barınağa götürmüştür. Marta Kavik'i sahiplenmişti. Ancak Kavik oradan da kaçmıştı. Issız ormana giden Kavik, yaşamını sürdürerek endiği bulmak istiyordu. Ormanda ondan büyük bir kurtla savaşan Kavik, savaşı kazanmıştı ve artık gerçekten bir kurt gibi savaşıyor, avcı gibi avlanabiliyordu. Dağları tepeleri sırasıyla aşan Kavik her geçen gün Andy'ye biraz daha yaklaşıyordu. Ve sonunda ormanla mücadelesini kazanan Kavik artık Andy ile beraberdi Bir bacaya kırık ve karavan içinde olan Kavik'e ilk yardım doktor Walker'dan gelmiştir. Kavik artık eski yaşamına geri dönmüş ve diğer dostları tekrardan bir araya gelmişti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir kitap özetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.